Derken bütün serveti helak edildi. Yıkılmış çardakları üzerine çökmüş haldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini oğuşturuyor ve şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım.